Allah seni hak ve adaletle gönderdi. O halde karşılığını ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi göğsünü açarak elindeki oku uzattı ve al dedi. Sevat ise eğildi ve tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vurduğu yerden öptü. Niçin böyle yaptın diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sevat şu cevabı verdi. Ey Allah'ın Resulü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 Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatu vesselam onların gerçek sayısını ve iki ordu arasındaki dengesizliği biliyordu. Hz. Ebubekirle birlikte gölgeliğine döndü ve Allah'a vaat ettiği yardımı göstermesi için dua etti. Hafifçe uyukladı ve uyandığında neşelen ey Ebu Bekir Allah'ın yardımı geldi. İşte Cebrail elinde bir atla geliyor ve savaş için hazırlanmış dedi. Arap tarihinde birçok savaş iki ordu karşı karşıya geldikten sonra tam bir çatışmaya başlanacağı anda son bulmuştu. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kez savaşın olacağından emindi. İşte bu ordu ona vaat edilen iki gruptan biriydi. Akbabalar da savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamış gibi iki ordunun da ölülerini yemek için kayalıklara tünemişlerdi.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 Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim karşımıza kendi kabilemizden uygun adamlar çıkar. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şeye niyetlenmemişti. Fakat ensarın aceleciliği bu duruma sebep olmuştu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en fazla kendi ailesinin bu savaşa sebep olduğunu düşünerek ailesinden üç kişiyi çağırdı.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 kılıçlarını utbeye çevirdiler ve Hamza'nın kılıç darbesiyle utbe öldü. Daha sonra yaralı kuzenlerini geriye taşıdılar. Ubeyde radıyallahu an çok kan kaybetmişti. Kopan bacağının yarasından hala kan fışkırıyordu. Fakat onun sadece bir düşüncesi vardı. Ben bir şehit değil miyim ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yaklaştı ve elbette şehitsin cevabını verdi. İki düşman arasındaki durgunluk, Kureyş'in attığı bir okla bozuldu. Ok, Hazreti Ömer'in azatlılarından birine isabet etti. Adam ağır yaralı bir şekilde yere yuvarlandı. İkinci ok da sarnıcın başında su içmekte olan hazreçli genç Harise'nin boynuna saplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarına moral vererek şöyle dedi... Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin olsun ki bugün mükafat umarak çarpışan ve öldürülen, geriye dönmeyip hep ilerleyen kim varsa Allah Celle Celaluhu onları cennete koyarak mükafatlandıracak. Onun söylediklerini duyanlar uzakta olup da duyamayanlara ulaştırdılar. Hazreç kabilesinin Selime kolundan olan Umeyr radıyallahu anh elindeki bir avuç dolusu hurma yiyordu.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 Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kuluyla alay ettirmesinin sebebi neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen şu cevabı verdi. Sen zırhsız bir şekilde düşmanların arasına dalacaksın. Bunun üzerine Avf radıyallahu anh hemen giydiği zırhı üzerinden çıkardı. O sırada Peygamber aleyhissalatü vesselam yerden bir avuç çakıl taşı aldı. Kureyş'e doğru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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağaçtan bir sopayı ona uzatarak Ukkaşe bununla dövüş dedi. Ukkaşe sopayı aldı düşmana karşı salladığında sopa uzun keskin bir kılıç haline geldi. Ukkaşe radiyallahu anh Bedir'de ve diğer savaşlarda bu kılıçla savaştı. Kılıca ilahi yardım anlamına gelen El Avn adını verdiler. Müminler savaşırlarken yalnız değildirler.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 Ve eğer yakalanmışlarsa öldürülmemeleri gereken birkaç isim saydı. Fakat ordunun çoğu zaten esirlerini öldürmek yerine fidye almayı tercih etmişti. Müslümanlardan sayıca fazla olduğu için Kureyşlilerin geri dönüp tekrar savaşma ihtimalleri vardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte gölgeliğe çekilmeye razı ettiler. Ensardan bazıları da gözcülüğe başladı. Saad ibn Muaz radıyallahu an gölgeliğin önünde kılıcı havada bekliyordu. Arkadaşlarının esirlerle birlikte kendisine doğru geldiklerini görünce yüzünde bunu tasdik etmez bir ifade belirdi. Bu ifadeyi fark eden Ali ﷺ "Ey Saad, onların yaptıklarına galiba nefretle bakıyorsun" dedi. Saad bunun doğru olduğunu söyledi ve şunlara ekledi: "Bu Allah'ın putperestlere gösterdiği ilk yenilgi." Bu adamları diri görmektense öldürülmelerini tercih ederdim. Ömer radıyallahu anh de Saad ile aynı fikirdeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu an esirlerin er geç Müslüman olabilme ihtimalleri olduğu için serbest bırakılması taraftarıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun görüşüne katılıyordu.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 ve size bağışlar Allah bağışlayandır esirgiyendir. Bununla birlikte yaşamasına izin verilmeyecek bir adam vardı Ebu Cehil Genelde herkes onun öldürüldüğü kanaatindeydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cesedinin arınması için emirler verdi Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh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 O yaşadıkça ben nasıl yaşarım? Sinirlenen Abdurrahman radıyallahu anh, Beni duymuyor musun ey kara kadının oğlu diye bağırdı. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Müezzin olmasını sağlayan gür sesinin tüm gücüyle bağırdı. Ey Allah'ın yardımcıları! Küfrün başı Umeyye! O yaşadıkça ben nasıl yaşarım? Her taraftan adamlar koşuştu ve Abdurrahman'la iki esirinin çevresini kuşattılar. Daha sonra... Bir kılıç çekildi ve Ali yere düştü fakat ölmedi. Abdurrahman radıyallahu anh Umeyye'nin elini bıraktı ve ''Kendin kaçabilirsen kaç, çünkü ben senin için hiçbir şey yapamam.'' dedi. Etrafını saran adamlar hemen iki esiri de öldürdüler. Abdurrahman radıyallahu anh daha sonraki yıllarda şöyle derdi. ''Allah Bilal'e merhamet etsin, zırhlarımı kaybettim.'' Bilal de beni iki esirimden etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürülen tüm müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya toplanmasını emretti. Utbenin cesedi taşınıp kuyuya atılırken oğlu Ebu Huzeyfe radıyallahu anhın yüzü sarardı ve üzüntüyle doldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hissetti ve ona teselli dolu bir bakışla baktı.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 Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Hüzeyfe radıyallahu an için hayır dualar etti. Kamptaki barış ve sessizlik sinirli bir takım seslerle bozuldu. Geride Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için kalanlar da ganimetten pay istiyorlardı. Düşmanı kovalayıp esir alanlar ve ganimetleri kendi ellerinde toplayanlar ise bunları vermek istemiyorlardı.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 Hiç karşı çıkılmaksızın düzen hemen sağlandı. En önemli esirlerden biri, Sevde'nin kuzeni ve ilk kocasının kardeşi olan Amir kabilesinin şefi Süheyl idi. Peygamber aleyhissalatü vesselama daha yakın bağlarla bağlı olan esirler arasında amcası Abbas, damadı yani kızı Zeynep'in kocası Ebul As ve kuzenleri Nefel ve Akil de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranılmasıyla ilgili genel bir emir vermişti. Fakat esirlerin bağlanması da gerekliydi. Bu yüzden esirlerin bağlanmasına izin verdi. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam o gece amcasının böyle bir konumda olduğunu düşünerek uyuyamadı. Ve bağlarının gevşetilmesi için emir verdi. Diğer esirler akrabalarından daha az ilgi gördüler. Musa radıyallahu an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 Bununla birlikte Ebu Aziz daha sonraki yıllarda kendisini dört bin dirhem fidye karşılığında serbest bırakıp Medine'ye götüren ensardan gördüğü iyi muameleyi anlatırdı. Hala sayıca çok fazla olan 800 kişilik Mekke ordusunun geri dönüp saldırmayacak kadar uzaklaştığı kesinleşince, Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah ibni Revaha radiyallahu anhı zafer haberini vermek üzere yukarı Medine'ye, Zeyd radiyallahu anhı da aşağı Medine'ye gönderdi. Kendisi ise orduyla birlikte Bedir'de kaldı. O gece kafirlerin cesetlerinin atıldığı kuyunun başında durduğu ve...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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü sürekli onların üstündeydi. Fakat iki adamında kalbinde bir değişiklik görünmüyordu. Yolculuk sırasında onların yaşamasının Allah'ın isteğine aykırı olduğu düşüncesi peygamberde belirdi. Konakladıkları bir yerde Nadr'ın öldürülmesini emretti. Onun başını Hz Ali radıyallahu anh kesti. Bir diğer konak yerinde de Ukbe,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 Onların en yükseğinde Firdevs'tedir.